Ben Fransa'da yaşıyorum ve bir fabrikada çalışıyorum. O fabrikanın kantininde yemek yiyorum ve yemeğimizi ısıtmamız için fırınlardaki bölümü kullanıyoruz. Bu fırınlarda da domuz etinin, domuz yağının kullanıldığı yemekler ısıtılıyor. Bizim yemeklerimizde bu yok ama diyor. Bu fırında bizim ısıtmamız acaba bir problem teşkil eder mi? Şimdi e, aynı kapta olsaydı hı hı. problem olacaktı ama Diyelim ki bir ısıtıcıda Diyelim ki içinde domuz Eti veya yağı bulunan Bir şeyi bir tabağa koyuyorsunuz Siz hı hı. üzerinde o da ısıtıyorsunuz Bunu çıkartıyorsunuz işte sizin yiyeceğiniz Helal bir gıdayı ısıtıyorsunuz Acaba önce ısıttığınız şeyin Kalıntılar olabilir sonrasına Nasıl bulaşacak Yani koku bulaşmaz Yani kokusu çıkar gider yani bu burada bir bulaşma söz konusu olmadığı için. Yani bir karışma söz konusu olmadığı için. Hı hı. Yani önceki aynı tabakta ısıtacaklarsa problem olur. Ama ayrı ayrı tabaklarda yani içinde domuz eti bulunan e, bir yemek bir kapta ısıtıldı. Kabıyla birlikte alındı. Sonra kapağını açıyorsunuz. Zaten koku varsa da çıkar. Kapı açıldıktan sonra. Sonra başka sizin kendi yemeğiniz helal bir gıda, helal bir yemek diyelim ki patates yemeği. Veya taze fasulyeyi yemi veya pirinç pilavı tereyağıyla yapılmış, siz onu ısıtmak istiyorsunuz. Koyduğunuz zaman bir önce ısıtılan şeyden bir şey bulaşmaz ki. Yani burada yani bir bir şey olmaz. Sadece dikkat edeceğim şey haram olan gıdanın helal olan gıdaya Bulaşmamız, karışmaması. Karışmaması. Evet. Şey bu. Ölçümüz bu.